And 949, açık radyodasınız. Açık dergideyiz e, bu akşam. E, i̇ki konuğumuz var stüdyoda. Öncelikle bizden biriyle başlayayım. Emre Dağtaşoğlu bizimle birlikte dilden dille titreşimler programını hazırlıyor. Emre'yi burada ağırlamamızın sebebi bir başka üstadı ağırlıyor olmamız. Erdal Erzincan bizimle birlikte. Cemiz'in sayılı bağlama yurtuyor üzerinden ve üst Hoş geldiniz Erdal. Bey. Hoş bulduk. Hem de sen de hoş çok geldin. Hoş Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi bir yeni bir albüm aslında. Çok yeni değil aslında çıkışı ama Türkiye'de Hı -hı. yeni. ECM'den de yani Manfet Aylin kurmuş olduğu müzik şirketinden ilk kez Türkiye'den bir müzende albüm çıkarmış oluyor bu albümle birlikte. The Wind Rüzgar isimli albüm dolayısıyla Erdal ağırlıyoruz. Önce isterseniz projeden bahsedelim. Ben kısaca bir hatırlatayım. Kayhan Kalhor İran'dan kemençe üstadı. <gülüyor> Onunla birlikte çalışıyorsunuz. Ulaş de divan bağlamayla Eşke, eşlik evet. ediyor. Nasıl gerçekleşti rüzgar projesi? Şimdi e, Kayhan Kalhor'u ben yaklaşık 7-8 yıldır tanıyorum. Onun da beni tanıması sanıyorum 2003 yılından itibaren. Hollanda'da menajeri... Benim bir konserimi izlemiş. Sonra e, Kayhan'a bahsetmiş. O münasebetten sonra Türkiye'ye geldi Kayhan. Ve bir, bir haftalık bir görüşmemiz oldu. O görüşme esnasında hem sohbet ettik hem çaldık. Bir hafta neticesinde kayıtlar aldık. O İran'da ben de burada o kayıtları dinledik. Onun üzerine düşündük. Aradan bir 5-6 ay geçtikten sonra tekrar... ...bir çalışma süreci oldu ve o çalışma sürecinden sonra da konser ve albümler konuşmaya başlandı. Bu şekilde bir araya gelişimiz. Aslında çok da hızlı olmuş. Rüzgar önce Kayhan Kaldır İstanbul'a atmış. <gülüyor> sonra evet. Da albüm. Tabii daha evvelinde yani 80'li yıllarda Kayhan burada bir 9 ay kalmış. Yani Türk müziği ile ilgili o kaldığı 9 aylık bir süre içinde... ...Türk müziği ile ilgili epey bir altyapısı oluşmuş... ...ve bağlamayı, bağlamayı çalanları... E, ...inanın bizim kadar... ...iyi biliyor, iyi tanıyor. Zaten burada söze girmek istiyorum ben. Bu albümün benim... ...özellikle dikkatimi çeken tarafı... ...fikri arka planı oldu. Albüm kapağında yazılanlardan anladığım kadarıyla... ...bir amaca matuf bir çalışma bu. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani siz de projenin içinde... ...bulunan birisi olarak... Hı hı. ...bu albümün fikri arka planıyla ilgili de... ...bize bir şeyler söyleyebilir misiniz acaba? Yani... İşte dediğim gibi Kayhan'ın daha evvel burada 9 ay boyunca kalması ve o kaldığı süreyi çok iyi değerlendirmiş olması bu albüme yansıyan önemli bir tarafı. Şimdi ben bağlama çaldığım zaman bana anda reaksiyon vermesi öyle hani buradaki müzisyenlerle ben onu yapamam yapamadım halde bir İranlıyla bunu yaptığımı çok şaşırmıştım. Hani onun öncesinde Türkiye müziğini iyi algılaması iyi dinlemesi yatıyor. Bu albüme çok önemli yansıması buydu yani. Bir de ben şey düşünüyorum. Anadolu müziğini tanımak için sadece kendi müziğimizi öğrenmek, icra etmekten öte yakın geleneklerin komşu geleneklerin yani aynı kültür çanağında bulunduğumuz geleneklerin hı hı. müziğini tanımak, bizim müziğimizin onlardan olan ayrımlarını kavramak. Sanki Anadolu müziğini daha iyi tanımlamak ve bir yere daha iyi oturtmak için önemli gibi geliyor. Sizin bundan sonra bununla ilgili bir projeniz olacak mı? Albüm olabilir, kitap çalışması olabilir, herhangi bir şey ya da bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi ben şuna inanıyorum. İran'la bizim aramızda bir müzikal anlamda olsun, kültürel anlamda olsun bir çok büyük bir farkın olduğuna inanmıyorum. Hı? O fark sınırlar çizilmeye başlandıktan sonra ayrılmaya başlandı ama onun, onun evvelinde dil dışında ki dil bile birbirine karışmış durumda. Onun dışında her şey ortak. Her şey, hep aynı şeyi ağlamışız, aynı şeyi gülmüşüz. Yani konuşmadan anlaşabiliyoruz. Ben Kayhan'la ort bir İngilizceyi de iyi bilmiyorum ben. Onunla konuşmadan anlaşabiliyorduk. Demek ki bir ortak bir şey var, bir kültür var. Ama o şeyle birlikte işte o sınırlar çizilmeye başlandıktan sonra o uzaklaşmaya başladı. Biz şimdi biraz daha eskiye dönersek kendi köklerimizi daha iyi anlamaya algılamaya çalışsak Yani kendimizi tanımaya başladığımız zaman komşuyu da tanımış oluyoruz. Hı hı. Şu anda biz kendi komşularımızdan uzaklaşmış durumdayız. O yüzden hani Kayhan'ın Anadolu'da kalması yani İstanbul'da kalması Anadolu müziğini tanıması bu albüme doğru yansıdı diyorum. Yoksa Eski İran müziğini belki o çok iyi bilse ben de kendi e, eski müziğimizi çok daha iyi bilmiş olsak buna gerek kalmayacak. Hı hı. Mesela e, müziklerimiz arasında birbirine çok benzeyen temel şeylerden benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam eğer hı hı. makamsal müzik ikisi de sanırım hı hı. bu büyük evet. bir ortaklık. Bunun dışında ne gibi ortaklıklar var acaba ben mesela İran müziğini tanımadığım için aksak ritimler onlarda da var mı? Ya da bunun gibi başka özellikler. Ya yani da çok, temel farklılıklar yani varsa. Çok, çok küçük rit ritimsel olarak hani bizde olup onlarda olmayan, onlarda olup bizde olmayan çok küçük şeyler var. O bizim kendi içimizde de var. Atıyorum Erzurum müziğinde bir şey vardır. O Erzurum'a hastır da Edirne'de yoktur. Hani öyle farklar var. Temelde her şey, onlarda da aksak usuller var. Bizde de aksak usuller var. Aynı makamları onlar da kullanıyorlar, biz de kullanıyorlar, kullanıyoruz. Onlar... Belki makamlara onlar başka bir ad veriyor. Biz başka bir ad veriyoruz. Ama her şey aynı. <gülüyor> Burada kullandığımız albümde belli temalar var. Bu temaların büyük bir çoğunluğa ortak ezgiler. İşte ne bileyim dal dalambarı var. Onlarda da aynı ezgi varmış. Mevlam çok dert vermiş. Ben çaldım Aa, bu bizde de vardı. Gerçekten evet. var Gerçekten yani Evet. Ortak ezgiler yani aynı şeyler O zaman şey diyebilir miyiz bu coğrafyada Türkiye bir yöre gibi İran bir yöre gibi Nasıl ki Erzincan'la evet. Ankara i̇şte Biraz bir evvel ifade. onu ifade evet. etmeye çalıştım Ama o bir zaman içerisinde Artık sınırlar çizilmeye Başlandıktan sonra Biz başka yerlerden beslenmeye başladık Veya dünyaya başka bir pencereden bakmaya Başladık onlar başka bir pencereden bakmaya Başladı ve müzik de yavaş yavaş değişmeye Başlıyor Buna dur demezsek aslında o şeylerde ortadan kalkacak. O i̇şte tam da bu noktada renkler ortadan kalkacak. Bu soruları sormamın aslında amacı da buydu. Ee, sizin söylediklerinize binayen şey diyebiliriz. Bu gibi çalışmalar onun için Türkiye'de şu anda çok önemli. Onun için sormuştum. Bunun gibi çalışmalara devam etmeyi düşünüyor musunuz? Sadece albüm anlamında değil, hani makale kitap <gülüyor> anlamında da. Makale kitap tabi o ayrı bir iş. Ben yani edindiğim tecrübeleri. Karalama defteri olarak <gülüyor> yazıyorum, çiziyorum. Sadece karalamayın Belki, hocam, bizle de paylaşın. Paylaşmak isterim tabii de. O da ayrı bir iş. Ona ayrı bir Hı. zaman ayırmak lazım. Çalmayı tercih ediyorum. Bu tip projeleri de çok özellikle e, istiyorum ve şu anda da e, bu tip projeler Kayhan'la ikinci bir proje var. Bir grup olarak daha genişletip dört veya beş kişilik bir proje. Yine İran ve Anadolu ezgileri üzerine. Bir de bu çalışmanın devamı yine ikili çok olarak güzel. böyle bir çalışmamız olacak. Evet açık dergide canı Erzincan'ı havalemaktayız Emre Dağtaşoğlu ile birlikte. Ee, kısa bir tekrar edeyim ben. Manfred Ayer, İSYM'in kurucusu kendi tabırlarını şöyle özetliyor aslında. Sessizlikten sonra gelen müzik diye farklı arayışların müzik firması diyebiliriz. Sizi de orada görmekten şu albüm burada tutuyor olmaktan çok mutluyum ben ee, kendi Kesinlikle. adıma. 12 parçadan oluşuyor albüm, Rüzgar albümü. Hem türkülerden yola çıkıp yapılan doğaçlamalar hem gün doğaçlamalar var albümde. İsterseniz biraz kemençe bağlama uyumundan bahsedelim ve buradaki divan bağlamanın da rolünden hem Ulaş Özdemir'de bir anmış olalım. Şimdi ile bağlama arasında böyle bir birisi uzun sesli bir enstrüman, birisi daha ritmik kullanılan bir enstrüman, daha uzun ses ihtiyacını yani kemançayla karşılıyoruz ama bağlamayla öyle bir ihtiyacı karşılayamıyoruz. E bu ilk bir düşündüğünüzde hani iki zıt enstrüman ama birbirini tamamlayan aynı zamanda iki farklı enstrüman. O yanıyla çok e, şeyi çekmedik. Yani repertuarı, repertuarı hani bağlamaya göre bir repertuar, kemançaya göre bir repertuar olarak düşünmedik. Daha özgür, daha geniş düşünebildik çünkü İki özelliği farklı, farklı repertuarları bu projenin içinde düşünebildik. Mesela burada tek başıma bağlamayla icra edemeyeceğim veya icra etmekten kaçındığım ezgiler var. Onu kemançayla birlikte, çünkü uzun ses <gülüyor> içeren şeyler. Birinin eksiğini biri kapatıyor. Evet, birinin eksiğini biri tamamlıyor. O anlamıyla iki, iki enstrüman güzel tınladı. Ulaş Özdemir'de bas bağlamayla sound'u biraz e, genişletmek Maksatlı kullandık e, Oldukça da e, iyi bir yere oturdu Diye düşünüyorum <gülüyor> kulluk yakışır mı üzerine e, doğaçlamalar dinlemekteyiz. Ee, bağlamada Erdal Erzincan, e, kemençede Kayhan Kalhor ve Divan Bağlamada da Ulaş Özdemir'den The Wind e, Rüzgar isimli e, albümüyle e, isyamdan çıkmış olan Türkiye'de de AK Müzik etiketiyle e, yayınlanmış albümü. Dolayısıyla Erdal Erzincan'ı burada ağırlıyoruz. Hem de senin bir tespitin var e, duvaş, uzun soluklu doğaçlamalarla ilgili halinde istersen öyle devam edelim. Yani tespit demek belki iddialı olur ben çünkü ehliyet sahibi değilim bu konuda da... ...benim bildiğim kadarıyla Anadolu'da doğaçlama olmakla birlikte gazellerde, bağlama açışlarda, arasazlarda... ...iki üstadım bir araya gelerek böyle uzun soluklu doğaçlamalar yapması pek rastlanan bir şey değil herhalde değil mi hocam? Yani bu pro profesyonel anlamda çok fazla rastladığımız bir şey değil... Ama gelenekte bizim ustalarımız, ozanlarımız bu doğaçlamaları bu kadar uzun soluklu olmasa bile yapıyorlardı. Ve bizim bugün Kayhan Kalhor'un da benim de bu albümü yapmamızın sebebi yine ustalara dayan, dayanmamızdan kaynaklanıyor. Onlara yaslanarak bunu üretiyoruz. Kayhan'ın da hep bir işaret ettiği bir şey vardır. Eskiler hep böyle çalardı, hep böyle çalardı dediği aslında... Ben de baktım da ben de eskiye baktım da Onu görebiliyorum Yakın zamanda Bunu işte Arif Sağ, Musa Eroğlu Yavuz Topo hı muhabbet hı hı serileri vardır hı hı. Oralarda da bu Bu tip temaları Rastlayabiliyoruz yani işte Arif Sağ'la Musa Eroğlu'nun iki bağlama Birlikte bu şekilde Atışmaları var ama Böyle hani bir projeyle hı hı. sunulmuş şeyler değil daha kısa. Evet yani genelde uzun hava açışlarında ya evet, da Türkülerin aralarında hocaların geçtiği. Bağlama... Ama muhabbetlerinde kendi ev muhabbetlerinde bunları yapıyorlar. Öyle biz mi? de yapıyoruz ama işte. Ama biz mahrum kalıyoruz evet, bundan. Biraz öyle işte gelenekte var ama biz bunu doğru bir şekilde hı. onu taşıyamadık. Sunmayı beceremedik sunmayı bilemedik. Kayhan'ın tabi bir şey anlamda hani bu albümün oluşmasında belki repertuarın... belirleyicisi biraz ben oldum ama işin şey ayağa hani nasıl bir tarz olsun nasıl bir şey yapalım fikri de biraz Kayhan daha belirleyici oldu. Onun tecrübesi çok önemliydi. Dolayısıyla hocam buradaki çalışmanın sizin için de bir ilk olduğunu evet. söyle hatta albüm kapağında da yazmış bu. Siz ...çalarken neler hissettiniz? Kişisel tecrübenizi merak ediyorum. Yani bir türkü çalıp söylemek bir şeyler hissettirir insanı ama... Hı hı. ...bu çalışmada özel olarak neler hissettiniz ve... ...bakışınızda kimi değişiklikler oldu mu acaba? Yani ben kendime döndükçe kendi istediğim gibi... ...çalabildiğim şeyin değerli olduğunu anladım bu halimde. Çok harika. Evet bu çok önemli bir şey. Ben Ben çaldığım zaman yüreğimden bir şey kopuyorsa o değerli o karşıya da aynı etkiyi bırakacak şeyi ne inandım o, o fikir bu albümden sonra ortaya çıkma başladı. Hani çalarken bir şey vardır, bir telaş vardır. Acaba nasıl çalacağım? Nasıl e, ne çalarsam insanlar beğenir? Bu evet. bir böyle bir icra tarzı var. Bir de kendine çalar gibi çalıp ve aynı o o o duyguyla onun değerli olduğunu ve en en güzel şeyin ...en iyi sunumun, en iyi icranın da... ...o halle... Yani ...o konsantreyle... ...olabileceği düşüncesi... ...bu albümle oldu... Ve ...bana kazandırdığı en büyük şey bu... Ve ...ben bu albümle... ...bir beş altı merdiven... ...bir anda... ...ilerlediğimi hissediyorum... Düşünüyorum. ...buradan demin söylediğinizle... ...bir bağlantı kurabiliriz aslında sanırım... ...kendi içime dönerek çaldığımda... ...daha iyi olduğunu... ...daha iyi ifade edebildiğimi... ...düşünüyorum dediniz... Deminde aslında bu gelenekte vardı Ustalar kendi aralarında muhabbetlerinde Bunu yapıyorlardı diyordunuz hı hı. Ben eski üretimlere biraz daha Yakın durabiliyorum Daha çok sevebiliyorum hı hı. Acaba bununla bir bağlantısı onunla, olabilir mi? Tamamen ama? onunla ilgili çünkü orada bir hesap Yok bir hesap bir kitap yok Yani kendini ifade ediyor Kendini ifade ettiği için de Onun değerli olduğunu Anlayamıyor Günümüzdeki eksiklerden biri bu diyebiliriz belki de En büyük eksik bu biz hep bir başkasının çaldığı şey, bir başkasının yapabildiği şeyi hep kendimiz yapamıyorsak değerli görüyoruz. Hı hı. Kendi yaptığımız şey sırt. Oysa sıradan, kendin için sıradan bir şey. Kendi yapabil sıradan yapabildiğin bir şey başkası için çok zordur. Evet. Yani siz Türkçe konuşuyorsunuz. Ing bir İngilizce konuşabilen birisi için sizin yaptığınız iş çok zor bir şeyse, Size de onun yaptığı işi zor gelir. Bu buna benziyor. Evet şey gibi en kötü orijinal bile en iyi taklitten... Evet kesinlikle e, öyle. ...yedir. Az önce söylediğiniz gibi belki bir dönüm noktası bile olabilir aslında kariyerinizde bu, bu albüm. E, sohbet de çok derin olmuş Gayan Kalhor'la. Şimdi bir proje daha var e, yanılmıyorsam e, biraz ondan da bahseder misiniz? Yine e, İranlı kemençeci e, Kalhor'la çalışacaksınız galiba. Evet iki, iki ayrı proje düşünüyoruz. bir Hem İranlı hem e, Türkiye'li bir ya da iki... Farklı müzisyenle birlikte bir proje. Yani 5 veya 6 enstrümanlı bir proje. Onun dışında bir de yine bu bu albümün devamı. E tabi repertuar çizgisi biraz daha farklı olacak. Henüz şeyi belirleyemediğimiz için hani repertuarı belirlemediğimiz için üzerine çok fazla bir şey konuşamayacağım. Ama böyle bir iki proje var şeyde. Çok teşekkür ederiz ben buraya teşekkür geldiğiniz ederim. için şimdi e, finali de e, bağlamayla yapalım. Burada bir konuğumuz daha var. Albümde de e, çalınan bağlama aramızda. E, <gülüyor> evet. Erdal Bey'den canlı e, bir şey rica edelim dinleyicilerimiz için. Emre sana da çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür ederim. Tekrar Hem seninle burada de. olmak güzel ayrıca Erdal hocamla da tanışmış olmak benim için çok önemli. Ben de çok memnun oldum. Çok Sohbet teşekkür ederim. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Biz evet, az... teşekkür ederiz hocam. Erdal Erzincan'ın Kayan Kahorla kaydetmiş olduğu The Wind e, Rüzgar isimli albümde çeşitli müzik marketlerde AK Müzik etiketiyle bulunabilir. ECN'den çıkmış olan bu albüm. Şimdi güzel bir bağlama dinleyelim Erdal Erzincan'dan.